O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar her şeyin üzerinde yegane hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.